her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor Rabbimiz subhanehu ve teala. Nasıl ki bizler ölüydik sonra dirildik sonra tekrar öleceğiz sonra tekrar dirileceğiz. Ancak bir daha ölmemek üzere dirileceğiz. Ahirette ölüm yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam.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 Gerçekten kişinin ölümden korkması, onu salih amellere sevk etmesi gerekir. Bu korkuyla psikolojisini bozması ve buna rağmen öleceğini bile bile sadece korkarak hayatını kabusa çevirmesinin kendisine hiçbir faydası yoktur. O halde bizi yaratan Rabbimiz niçin yarattığımızı haber verdiği gibi,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 Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruka ve etubu ileyk.